Sırık zamanlar Hazırlayan ve sunanlar Sema Erbaş ve Deniz Özen Şükrü Erbaş 1953'te Yozgat'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Yozgat'ta tamamladı. Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilimler Bölümünden 1978'de mezun olan şair, Toprak Mahsulleri Ofisi'nde memurluk ve yöneticilik yaptı ve bu kurumdan emekli oldu. Ve geldi Ömür Hanım. Dünya aydınlık sabahlarını yitiriyor usul usul. İnsanın içini karartan bulutların seferi var göğün maviliğinde. Yağmur hayadı hayacak. İncecik bir çisenti yokluyor boşluğunu insan yüreğinin. Hüzünün bütün koşulları hazır. Nedenini bilmediğim bir keder akıyor damarlarımdan. Kalbimin üstünde binlerce bıçak ağzı. Ve yüzüm ömrümün atlası. Düzükleri bunaltı. Yükseklikleri korku. Uçurumları yıkıntılarımla dolu bir engebeler atlası. Yaşamak bir can sıkıntısı mıdır Ömür Hanım? Her şeyi iyi yanından görmeyi kim öğretti bize? Acıyı görmeyen insan, umutsuzluğu yaşamayan, iliklerine dek kederin işleyip yaralamadığı bir insan. Mutluluktan, umuttan, sevinçten ne anlar? Göğü görmeden, denizi görmeden, Maviyi anlamaya benzemez mi bu? Bir güz düşünün ki Ömür Hanım ilk yazı olmamış, yazı yaşanmamış. Böyle bir güzün hüznü hüzün müdür? Başlamanın bir anlamı varsa bitişi göze almak, bitişin bir anlamı varsa başlangıcı olmak değil midir? Yaşamı düz bir çizgide tutmak tükenmektir. Yaşamak zorunda olduğumuz şunca yılı aykırı uçlar arasında gezdirip geçirmedikçe, alışkanlıkların sınırlarını aşmadıkça zaman zaman yaşamak nasıl yenilik olur tükenmek değildi. Müzik Gidişlerim, çıkışlarım O kendimden kaçışlarım Gidişlerim, dönüşlerim İçimdeki sır O kısır döngülerim. Açıklarım, sancılarım, kadınlarım, hüsranlarım, dostluklarım, acılarım, içtiğim su. Kalan sevgilerim, uyanmamış sabahları, terdésziz gecelerim, param parça oluşlarım. Yalanlarım, yanlışlarım O arkamdan bakışlarım darım kalışlarım umutlarım kaygılarım inançlarım gözyaşlarım ben miyim bu şalke satırlarım İlk şiiri Varlık Dergisi'nde 1978 yılında yayınlanan Şükrü Erbaş'ın ilk şiir kitabı ise tam 6 yıl sonra çıktı. Yolculuk adlı şiir kitabıyla 1987 Ceyhun Atufkansu şiir ödülüne değer görüldü. Şair Dicle Üstü Ay Bulanık şiir kitabıyla 1996 Orhan Murat Araburnu şiir ödülünü, 3.5 harf şiir kitabıyla 2002 Ahmet Arif şiir ödülünü, ve Gölge Masalı adlı şiir kitabıyla da 2005 Ömer Asım Aksoy şiir ödülünü kazandı. Yarın Adlı Edebiyat Dergisi'nin yazı kurulunda görev yapan Şükrü Erbaş, Edebiyatçılar Derneği'nde yöneticilik görevinde de bulundu. Yağmur yağıyor Ömür Hanım, gökten değil,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 Alışkanlıkların güvenlik köflü kabuklarına sığınmaktır. Olsun, dönelim biz yine de. Bilincinde olmadan üstlendiğimiz sorumluluklarımız var. Evlere dönelim. Sırtımızın kambura evlere, cılızlığımızın görkemli korunaklarına, yalnızlığımızın kalelerine dönelim. Ölçüsüz yaşamak bize göre değil Ömür Hanım. Büyürken geniş ufuklarımız olmadı bizim. Küçücük avuçlarımızla sınırlarımızı genişletmek istedikçe yaşamın binlerce engeli yığıldı önümüze. Hangi birini yenebilirdik bunca olanaksızlık içinde? Umutsuzluğu tanıdık. Yenilgiyi öğrendik böylece. Yaşama sevinç adına bir tutamağım kalmadı Ömür Hanım. Bir garip boşlukta çivileyim günlerdir göz bebeklerimden. Sahi nedir yaşamın anlamı? Geriye dönüyorum sık sık yanıt aramak adına. Yüreğimin silik izler bırakıp ağır yükler aldığı zamanın derin denizlerine. Bakıyorum umut karamsarlığın, sevinç acının azıcık soluk almasından başka ne ki? Yaşamsa gerçekle düşün umutsuz bir savaşı. Her şeyi içine alan kocaman bir yanılsama. Değil mi yoksa? Öyle büyük umutlarım olmadı benim. Büyük düşlerim, özlemlerim, büyük beklentilerim olmadı. Koşullarım beni oluşturdu. Ben acılarımı buldum. Herkes gibi yaşasaydım eğer, yaşamı onlar gibi görebilseydim, çarşılar yeterdi avutmaya beni. Bir gömlek, bir ayakkabı, bir elbise, bir yemek lokantalarda televizyon, halı, masa ve daha nice eşya yeterdi yalnızlığı örtmeye, kendimi göstermeye, var olmaya, dar çevre yetiklerinde önem kazanmaya. Son akşamlarda Bir nefeslik Duraklarda Çiçek açtım Bir tek sana Güvenmiştim Öncem yoktu Son yoktu Soyundum Sevinç giyindim. Sevinmek Sanki Bir suçtu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 Edebiyat ve Yaşam Üzerine Denemeler Yazan Şükrü Erbaş Denemelerini İnsanın Acısını İnsan Alır ve Bir Gün Ölümden Önce adlı kitaplarında toplamıştır. Şükrü Erbaş'ın Gülün Sesi Gül Kokar adlı düz yazılarından oluşan bir kitabı da vardır. Şiir kitaplarından bazıları ise Küçük Acılar, Aykırı Yaşamak, Kimliksiz Değişim, Dicle üstü Ay Bulanık, Kül Uzun Sürer, Derin Kesik, İnsan Sevmezse Ölür, ve gölge masalıdır. Oysa ben bir akşamüstü oturup turuncu bir yangının eteklerine yüreği avuçlarımda atan bir can yoldaşıyla dünyayı ve kendimi tüketmek isterdim. Öyle bir tüketmek ki sonucu yepyeni bir bene ulaştırırdı beni. Kederli dalgınlığımdan her döndüğümde bir ben ki tüm ilişkilerin perde arkasını görür de gülerdim sessizce yapay yakınlıklarına insanların. Kim kimi ne kadar anlayabilir Ömür Hanım? Susmak yalnızlığın ana dilidir. Ömür Hanım, şiiridir. Beni konuşmaya zorlama ne olur. Sözün sularını tükettim ben. Kaynağını kuruttum. Geriye bir büyük sessizlik kaldı yüreğimde. Kalabalıklar... Kalabalıklar kadar büyük. Yalnızım Ömür Hanım. Geceler boyu akıp giden ırmaklar gibi karanlıklar içre. Öyle yitik, öyle üzgün. Yalnızım. Sularını toprağa sızıyor bak. Yüzümü geceler örtüyor. Binlerce taş saklanıyor içimde. Kim kimin derinliğini görebilir hem hangi gözle? Kendilerinin olan tek sözcük yok dillerinde. Öyle çok konuşuyorlar ki bir söz insanın neresinden doğar dersiniz? Dilinden mi? Yüreğinden mi? Aklından mı? Düşlerinden mi? Yoksa gerçeğinden mi? Ve kaç kapıdan geçip yerini bulur bir başka insanda? Yerini bulur mu gerçekten? Sözü yasaklamalı Ömür Hanım. Yasaklamalı. Kimsenin kimseyi anlamadığı bir dünyada... Söz boşluğu dövmekten başka ne işe yarıyor ki? Olana olsa da insanların yürekleri konuşabilseydi dilleri yerine. Her şey daha yalansız, daha içten olurdu. Aklı silmeli diyorum insan ilişkilerinden. Yanılıyor muyum? Olsun. Yanıldığımı biliyorum ya. Bir çapkın dilenci dans ederek dolaşırdı şehri adıyla seslenir gülerdi kadınlar özürdiler gibi sessiz geçerdi yıllar bir uzak akrabaydı sonbahar. Dört bir yana giden rüzgarlardan biri, bir gece koyuna aldı beni. Geniş kanatlarında açıldım denizlere, yıllanmış ne günler bulup çıkardım derinden. Bir yosun bir şarkı, bir eski kayıkane. Doğduğum şehri buldum gittiğim her yerde <Gülüyor>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 Dört bir yandan tesip gelen rüzgarlardan biri her gece koyunu alır beni geniş kanatlarında açılır denizlere yıllanmış ne günler yakaların derinlerde bir yosun bir şarkı bir eski kayıkane şehir karşılar beni her yerde. Hala Antalya'da yaşayan Şükrü Erbaş'a niçin şiir demişler, şöyle yanıtlamış. O kadar çok neden sıralanabilir ki hayır diyebilmek için. Sığlığın saldırısını durdurabilmek için, iyiliğe ve güzelliğe ayna olabilmek için, edilgen bir seyirci olmamak için, yaşamın bana verdiklerine bir küçük teşekkür için, kendime saygı duyabilmek için, şiir yerine koyabileceğim başka bir becerim olmadığı için, ekmeğin ve aşkın eksiğini tamamlamak için, ölümü hak edebilmek için. Tüm bunlar sonsuz sayıda çoğaltılabilir ama hiçbirisi de tek başına niçin şiir sorusunun yanıtını vermeye yetmez. Daha akılcı, daha kapsayıcı şöyle bir açıklama yapılabilir sanıyorum. İçimdeki duyguya nesnel bir karşılık yaratabilmek için. Çünkü dışımdaki dünya bunu vermekten çok uzak. Yeni bir şeyler söyle bana ne olur. Yeni bir şeyler. Kurşun aktı kulaklarıma hep aynı sözleri, aynı sesleri duymaktan. Belirsizlik güzeldir de örneğin, kesinlik çirkin. Sessizlik, sesten hele de güncel ve kof, her zaman iyidir. Düş gücü, iç zenginliği verir insana. Dünyanın usul usul ağıran o puslu sabahları ve günün turuncu tülleriyle örtünen dingin akşamları bu yüzden etkiler bizi. Duygulandırır de. Anık izlenimler sürekli görünümlerden her zaman daha güçlü. Kalıcı ömürlüdür. Alışkanlıklar öldürür güzelliğimizi. Bizi değişmek çirkinleştirir de. Kimse düşlerine yetişemez ve kimse geçemez gerçeğini bir adım bile. Bu yüzden sıkıntılı verir zaman, kısa kalır, sonsuz olur. İnsanın küçücük ömrünün karşısında. İstemenin kuralı yoktur de. Açıklaması, sınırı, suçu yoktur. İstemek yaşamın kendiliğinden sonucudur. Ne haklı, ne haksız, ne yerinde, ne yersiz. Biz hepimiz dikenli tellerle sarılıyız. Her ilişkide bir parçamız kalır ve bölüne bölüne biteriz de. En büyük hünerimiz kendimize karşı olmak, aykırı yaşamaktır. Acı kaynaklarımızı ellerimizle yaratarak, kıyılarımız duygularımızın boyunda, derinliğimiz aklımızın ölçüsündedir, ufuklarımızsa sisler içinde. O kıyısız gökyüzü nasıl sağar küçücük gözlerimize, bir bardak suya, demirli bir pencereye, nasıl gizleriz ağız dil vermez bir geceye, ve nedir ki gizi daraldığımız her yerde bir genişlik duygusu verir içimize? Çözemeyiz de bu güdük bilinç, bu sığ yürek, bu ezbere yaşamla. Harmanım ben harmanım Kıksatırlık fermanım Yok dizimde dermanım Eğletmen beni, söyletmen beni Ağlatman beni Aynalar, aynalar Eğletmen beni, söyletmen beni Ağlatman beni Aynalar, aynalar Anam yok ki darılsın Babam yok ki sarıl. Aynalar, aynalar Heyletmen beni, söyletmen beni Ağlatma beni, aynalar Sizde görülür Saçım beyaz ölür Yaşarken de ölünür Eğletmen beni Söyletmen beni Ağlatman beni Aynalar, aynalar Söyletmen beni, söyletmen beni, ağlatman beni, aynalar, aynalar. Şiirde tam 32 yılı geride bırakan şairin 2004 yılında çıkan Kendi Sesinden Şiirler, Eşikler ve Kirpikler adlı Güvercin müzik etiketiyle bir de şiir albümü bulunmaktadır. Dünya bir testidir de Ömür Hanım. Ömür bir su, sızar iğne ucu gözeneklerinden zamanın, bir içim serinlik, bir yudum mutluluk için. Ve bir gün ölümün balkonundan dökülür toprağa el içi kadar bir su. Yerde birkaç damla nem, bir avuç ıslaklık. Ölümü bilerek nasıl yaşar insan? Geride dünyanın kalacağını bilerek nasıl ölür? Bilmek bütün acıların anasıdır de. Sars aklımın cılız ayaklarını, kuşat beni. Değişik şeyler söyle ne olur, yeni bir şeyler söyle. Yıldım ömrümün kalıplarından, beni duy ve anla. Yağmur dindi Ömür Hanım. Gökyüzü masmavi gülümsediğine Doğa aynı oyununu oynuyor bizimle Umudun ucunu gösteriyor Usulca iyimserliğin ışığını süzüyor Mavi atlasından Ne aldanış Bulutların rengi Mavi beyaz mıdır Koşunik kül rengi mi yoksa Gökyüzünü öpmek isterdim Ömür Hanım Gözlerimle değil Dudaklarımla Yoruldum bulutları kirpiklerimde taşımaktan Delilik mi dedin? <gülüyor> Kim bilir. Belki de yerde sürünmenin bir tepkisidir bu. Ya da ne bileyim bilinçsiz bir aykırı olmak duygusu. Gökyüzü de olmak isteyebilirdim değil mi? Kim ne diyebilir ki? Kimseler görmedi Ömür Hanım. Bu dünyadan ben geçtim. İçimde umudun kırk kilitli sandıkları. Elimde bir avuç düş ölüsü. Yüreğim. İçinde senin ve benim ağırlığım, benim olmayan bir garip gülümsemeyle yüzümde incelik adına ben geçtim. Yerini bulmamış bir içtenlik, yanılmış bir saygı ve hüzün eğrisi olarak ilişkilerin gergefinde ördüm ömrümün dokusunu ilmek ilmek. Beni cam kırıklarıyla anımsasın insanlar, savrulan bir yaprak hüznü ve dağınıklığıyla... Yükümü yanlış bedestanlara çözdüm. Ezilmiş bir gül hüznü var yüreğimde. Saatlerce dayak yemiş bir sanığın çözülmesi içindeyim. Ürperiyorum. Bir at kestanesi durmadan yaprak döküyor yalnızlığın sokaklarında. Örtüyor ömrümün ilk yazını. İçimde bir çocuk. Yalın ayak koşuyor yaşlılığa doğru. Binlerce kez yenilmiş... Umut ölülerini çiğneyerek Sahi Sahi yaşlılık Derin bir iç çekiş Yanılmış bir çocukluk olmasın Ömür Hanım Pencereden kar geliyor Aç gözünü dünya Uzaklarda viskel eski bir marna Garip ömrüm bu görüyor yaz yazabilirsen Avucumda bir kurşun kalem bir beyaz sayfa Avucumda bir kurşun kalem bir beyaz sayfa Ansızın içinden bir göz. Kanatlan uçuyor, ağacında bir küçük kuş. Dünyamız yıkanmış yunmuş, birader çırnaktan dönmüş. Vay geliyor, hiç sebebi yokken durup durup durup durup gülüyor. Leyla Celer dostun mu oldu Yum gözünü dinle Gözlerinden uyku kuşlar Uçtu mu birader Gözlerinden uyku kuşlar Uçtu mu birader Kar beyazı aklı Gidip gidip gidip gidip geliyor Adıma sor Dağlar yutmuş Düşünde gerçek Tutuşmuş Vay yanıyor Hiç sebebi yokken